Merhaba, Greenpeace yine yaratıcı kampanyalara ve eylemlere imza atıyor. İstanbul Suadiye Zara mağazası önünde vitrin mankeni kostümleri içinde zehrin modası geçti. Şimdi detox zamanı yazılı pankartlar açan Greenpeace eylemcileri dünyanın 18 ülkesi ve 80 kentinde yaklaşık 700 Greenpeace eylemcisiyle birlikte Zara mağazaları önünde yapılan eş zamanlı eylemlerden birini gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta Greenpeace, Detox kampanyası kapsamında yeni bir rapor yayınlamış ve dünyaca ünlü 20 giyim markasının ürünlerinin zehirli kimyasallar içerdiğine ortaya koymuştu. Bu markalar içinde Zara, hem hormonal bozukluklara hem de kansere neden olan kimyasallar açığa çıkaran tek markaydı. Greenpeace, Akdeniz adına açıklama yapan Tarık Nejat Dinç, Dünyaca ünlü giyim markalarının ürünlerinde bulunan zehirli kimyasallar hem doğaya karışıyor hem de insanlara ulaşarak sağlığımızı tehdit ediyor. Bu sadece tek bir ülkenin sorunu değil, küresel bir sorun. Büyük giyim markaları bu zararlı kimyasalları barındıran ürünleri satarak her birimizi birer moda kurbanına dönüştürüyor. Zara markasının ürünlerinde hem hormonal bozukluklara hem de kansere neden olan kimyasallara rastlandı. Dünyanın en büyük moda zinciri olarak Zara'ya düşen acilen harekete geçerek tüm tedarik zincirini ve ürünlerini zehirli kimyasallardan arındırmak ve bu konuda önder olmaktır, diyor. Umarız Zara ve Victoria's Secret gibi markalar bunu dikkate alır. Nitekim milliyette yayınlanan bir habere göre, Victoria's Secret'ın meşhur melekleri organik kozmetiklere destek verdikleri için Victoria's Secret'teki işlerine bırakabilirlermiş. Zaten kadın bedeninin bu şekilde metalaştırması baştan sorunlu bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 18. Taraftar Konferansı yaklaşırken iklim değişikliği konusunda dört bir yanda alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Son olarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından açıklanan salım açığı raporuna göre devletlerin mevcut salım azaltım taahhütleri 100 yıl sonuna kadar ortalama sıcaklıkların 3 ila 5 derece artması anlamına geliyor ki bu tam bir felaket. Ancak devletler ayak sürürken iklim hareketi tabii ki boş durmuyor. 350.org hareketi yeni kampanyası küresel eksen değişimi Global Power Shift olarak açıkladı. Bu değişim devletlerin iklim değişikliği konusunda bağlayıcı adımlar atmasını sağlamak için daha önce görülmemiş boyutta ve dünya çapında dönüştürücü bir iklim hareketi oluşturulması esasına dayanıyor. Projenin ilk aşamasında tüm dünyadan seçilecek 500 katılımcı, Haziran 2013'te İstanbul'da bir araya gelecek. Katılımcılar iklim hareketinin geleceği için bir strateji oluşturacak. Küresel eksen değişimine katılmak için globalpowershift.org adresine bakabilirsiniz. Türkiye'nin enerji ihtiyacının %73'ünün ithal olduğunu dile getiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Ereoglu bir gün bütün dünya bizim şantiyemiz olacak dedi. Sözlerini baraj ve göletlere karşı çıkmanın çılgınlık olduğunu söyleyerek sürdüren Eroğlu ''Biz barajları keyif için yapmıyoruz. Su kaynaklarımız sınırlı. Pek çok nehirler yazın kuruyor. O zaman suyu, yağmuru yağdığı zamanlarda biriktirip yaz aylarında kullanmak gerekir. Bunun adı da barajdır, gölettir. Baraja, gölete karşı çıkmak çılgınlıktır. Aklından zoru olması gerekir.'' Dedi. Sosyal medyada çok konuşulan bu sözleriyle Bakan Eroğlu, HES'lerin yapıldığı bölgede iklim değişikliğinin neden olduğunun, akarsu havzalarındaki flora ve faunaya olumsuz etkilerinin olduğunun, güneş, rüzgar, geotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretme imkanı varken HES furyası yaşandığının sorgulanmasından neden rahatsızlık duyuyor soruları soruluyor. Doğa dostları çılgınlığın yenilenebilir enerjileri bir türlü yeterince kullanılmaması olduğunu söylüyor neden dünyanın dengesinin geri dönülmez bir biçimde bozulması pahasına fosil yakıtlar ve plansız hesler ve nükleer enerjilerle uğraşılıyor diye soruluyor. Son haberimiz Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Yeşiller Partisi'nin bir sene kadar önce çıktıkları ve süreç içinde yeni katılımlarla sürekli büyüyen hem Yeşil hem de Sol Parti'nin kuruluş kongresi Ankara'da yapıldı. Yeni partinin ismi Yeşiller ve Sol gelecek oldu. Partinin eş sözcüleri ise Sevil Turan'a ve Ali Arif Canga olarak seçildi. İki eş sözcüsü var. Bu yeni partinin tüzüğün programatik metnin, parti adının ve eş sözcülerin belirlendiği kongrede konuşan yeni parti kurucularından Güneşin Aydemir bu oluşumu dünyanın yeniden ayağa kalkmasını sağlayacak bir yeniden doğuş süreci olarak gördüğünü söylerken Hollanda Yeşil Partisi'nin görüşlerini açıklamak üzere kürsüye çıkan Anne de Boer ise 21. yüzyıla girdiğimiz bu günlerde iklim değişikliği ile fosil yakıt endüstrisi ile mücadele konusunda ilmemiz gereken bir dönemden geçmekteyiz. Hepinizi Avrupa Yeşil Partimize katılmaya bekliyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz diyor. Ümit Şahin ise hem yeşil hem sol bir partide beraber mücadele edeceklerini, bu mücadelenin teoride kalmayacağını ve sokakta olacaklarını söylüyor. Tanay Sıtkı Uyar ise sadece iktisat politikasının değil, Ulaştırma, gıda, enerji politikalarının da olması gerektiğini vurgu yaparak enerji politikaları hakkında şunu söyleyebilirim. Türkiye mevcut kaynaklarıyla 2023'te %100 yenilenebilir enerjiye geçebilir dedi ve diyor. Siyasette artık çevrecinin sesinin daha gür çıkacağını konusunda umut veren Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi neler getirecek? Türkiye siyasetini hep beraber göreceğiz. Biz yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.